462, numaralı konu, seferden dönerken halk için sığır kesmek, evet, Hazreti Peygamber, Medine'ye döndüğünde bir deve veya bir sığır kesti.